Fecr Suresi Necm 22 Gerçeği örtbas etmenin, Allah'a ortak kabul etmenin, cahilliğin parçalanışını, on gece peygamberin bilgilendirilişini, Allah kul ilişkisini ve gerçeği örtbas etmenin, Allah'a ortak kabul etmenin, cahilliğin gitmeye yüz tutuşunu kanıt gösteririm ki, Şüphesiz ki Rabbin gözetlemektedir. İşte bunlar da akıl sahibi için güçlü, ikna edici, inandırıcı bir anlatım vardır. Necim 23 At toplumuna sütunların sahibi iremek ki, beldeler içinde bir benzeri oluşturulmamıştı. Vadilerde kayaları kesen semut toplumuna o kazıkların sahibi, muhteşem orduları olan görülmemiş işkenceler eden Firavun'a Rabbinin ne yaptığını görmedin mi, düşünmedin mi? Onlar ki o ülkelerde azıtmışlardı. Dolayısıyla da oralarda bozgunculuğu çoğaltmışlardı. Onun için de Rabbin üzerlerine azap kamçısı yağdırdı. Necim 24. İnsana gelince, Rabbi onu her ne zaman sınayıp da kendisini üstün kılar ve nimetler verirse, Rabbim beni üstün kıldı der. Ama her ne zaman da sınayıp rızkını daraltırsa, Rabbim beni aşağıladı der. Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. Doğrusu siz yetimi üstün saygın bir şekilde yetiştirmiyorsunuz. Yoksulun yiyeceği üzerine birbirinizi özendirmiyorsunuz. Oysa mirası yağmalarcasına öyle bir yiyişle yiyorsunuz ki, malı öyle bir sevişle seviyorsunuz ki yığmacasına. Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. Yer üst üste sarsıntılarla dümdüz edildiği zaman, Rabbinin hesaba çektiği, gönderdiği vahiler. Tanık olarak saf saf dizildiği zaman o gün cehennemde getirilmiştir. O insanın o gün aklı başına gelecektir. Artık aklının başına gelmesinin kendisine ne yararı var ki? Der ki keşke ben bu ahiret hayatım için hazırlık yapmış olsaydım. Artık o gün Allah'ın ettiği azabı kimse edemez. Ve onun vurduğu bağı kimse vuramaz. Necmi 25 Ey zihnindeki tüm soru işaretlerini gidererek rahata kavuşmuş kişi. Dön Rabbine. Sen Rabbinden, O da senden hoşnut olarak. Hemen gir kullarımın içine ve gir cennetime.